Bu surenin Eman, Kenz, mücadele, İstiğfar, Maniye ve Tayyib'e gibi isimleri de vardır. Hz. Peygamber bir hadisinde Bakara suresi ile birlikte Âl-i suresini Zehrevan, iki çiçek, nurlu, parlak iki sure olarak nitelendirmiştir. Başlangıcında Yüce Allah'ın hay ve kayyum olduğu hatırlatılan ve Kur'an-ı Kerim'in önceki ilahi kitapları onaylama özelliğinden söz edilen bu surede, vahye dayalı dinler arasındaki tekamül ilişkisine işaret edilmekte, Allah katında yegane geçerli dinin İslam olduğu vurgulanmakta, İslam'ın inanç esasları özellikle uluhiyet ve nübüvvetle, bir ve takva gibi bazı temel ahlak kavramları üzerinde durulmakta, Mekke'deki kutsal evden, Kabe'den söz edilmekte, haç vecibesine ve başka bazı ameli görevlere değinilmektedir. Surede özellikle Hristiyanların Hz. İsa'yı tanrılaştırmaları, Yahudilerin de ona iftira ve karalamalarda bulunmaları, bu suretle her iki din mensuplarının da onun hakkında aşırılıklara sapmaları karşısında İslam ümmetinin gerçekten ayrılmayan ve orta yolu gösteren bir hakem görevi üstlenmiş olacağı ima edilmekte, Bakara suresinde ehli kitaptan Yahudilere ağırlık verildiği gibi, burada da Hristiyanlara ağırlık verilmekte, bu din mensupları ortak bir ilkeyi Allah'tan başkasına kulluk etmeme ve hiçbir şeyi ona ortak görmeme ilkesini kabulden hareketle yürütülebilecek bir diyaloğa davet edilmektedir. Diğer taraftan, Müslümanlara da Yüce Allah'ın lütfettiği nimetler hatırlatılıp, düşmanların tuzaklarına düşmemeleri ve üstlendikleri misyonun bilincinde olmaları gerektiği hatırlatılmaktadır. Bu temalar işlenirken Hz. Meryem, Zekeriya, Yahya, İsa ve Hz. İbrahim'in hayatlarından ve İslam tebliğ açısından önemli bir dönüm noktası olan Uhud Savaşı'ndan kesitler verilmektedir. Bu arada Uhud Savaşı sırasında ve sonrasında Müslümanların, münafıkların ve müşriklerin davranışları tahlil edilip değerlendirilmektedir. Bu sure ile önceki sure, Bakara suresi arasındaki bağlantı konusu üzerinde duran müfessirler özellikle şu noktalara değinmişlerdir. Her ikisinin başlangıcında kitabın anılıp, İnsanların iman edenler ve etmeyenler şeklindeki tasnifine yer verilmiş olması, birincisinde iman edenlere öncelik verildiği halde, ikincisinde artık İslam'a çağrının yayılmış olması sebebiyle kalplerinde eğrilik bulunanlar önce zikredilmiştir. Her ikisinin ehli kitabın bazı inanç ve tutumlarını tartışmaya ağırlık vermesi, birincisinde Yahudilere geniş yer verilip Hristiyanlara kısaca değinildiği halde, ikincisinde Hristiyanlar gerek tarih sahnesindeki varlıkları gerekse İslam mesajına muhatap olmaları itibariyle Yahudilerden sonra geldiklerinden Hristiyanlara geniş yer ayrılmıştır her ikisinin önceki bir yaratma kanununa göre olmaksızın gerçekleşen iki olaya, Hz. Adem ve İsa'nın yaratılışına sırasına uygun olarak yer verip, bu açıdan ikincinin birinciye benzerliğini hatırlatması, her ikisinin dikkatli bir karşılaştırma yapan kişinin öncelik-sonralık uygunluğunu fark edebileceği şekilde aynı türden mesela savaş ahkamı gibi hükümlere yer vermiş olması… Birincinin başlarken müttakilerin kurtuluşa ermiş olduklarını haber vermesine uygun olarak, ikincinin takvayı öğütleyerek son bulması. Bu surenin ve bazı ayetlerinin faziletleri hakkında birçok rivayet bulunmaktadır. Bakara ile Alimran surelerinin önemine değinen hadisler sebebiyle, İslam bilginleri bu iki surenin tefsirine ayrı bir ilgi göstermişler ve bunları konu edinen özel tefsirler kaleme almışlardır. Bir hadis-i şerifte Resulullah, Bakara ve Alimran surelerini iyi bilip gereğince davrananlara, bu surelerin kıyamet gününde şefaatçi olacağını haber vermiş, bir başka hadiste de, Yüce Allah'ın ismi azamının Bakara suresinin 163. ayetiyle Ali İmran'ın başında bulunduğunu belirtmiştir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.